Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, sevgili arkadaşım Ayzen Atalay Durmuşoğlu'yla dört sene sonra tekrar beraberiz. Hoş geldin Ayzen. Merhaba, hoş bulduk. Eski dinleyicilerimiz biliyorlar, bir dönem beraber program yaptık Ayzen seninle sen farklı kulvarda hep devam ediyorsun ben de hasbelkader burada yapabildiğim kadar bir şeyler yapmaya çalışıyorum ve seninle tekrar bir program yapıp ee, ne zamandan bugüne neler gördün, neler yaşadın, neler düşündün onu bir değerlendirelim istedim. Bu teklifimi kabul ettiğin için bu koşuşturman arasında çok teşekkür ediyorum. Olur mu ben teşekkür ederim. Çok önemli burada bulunmak, tekrar burada olmak, seninle olmak çok değerli zaten. Sağ ol, çok sağ ol. Le. Sağ ol, benim için de aynen öyle. Peki bizim yeni dinleyicilerimiz de var tabii ki çok şükür ki onları hatırlatmak veyahut da bilmediğin yönlerini duymaları açısından. Ayzen Atalay Durmuşoğlu bugüne nereden geldi? Bunları bize bir bahsedersen zevkle dinleyeceğiz. Ben muhabirim. Yani son 22 yıldır muhabirlik işini yapıyorum. 22 yıl mı? Evet. Ne diyorsun? 90'da başladım. Ay pardon yani <gülüyor> bunun da adını koymamışım. Evet. Ee, çok güzel bir süre. 19-18 evet. yaşında başladım. Üniversitenin birinci yılında başladım. E, o zamanlar iletişim fakültesinin ilk senesiydi. E, bir mesleğe başladığım zaman özel televizyonlar falan yoktu. E, TRT vardı. Çok şanslıyım ki daha üniversitenin birinci yılında bizim okul biraz çok önemli bir okul. İslam Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde okudum. Çok önemli bir okul olmasına rağmen benim okuduğum dönemde en azından şanssız bir dönemdeydi. Geçiş dönemiydi. Derslerin bir kısmı boş geçiyordu. Böyle işte kafelerde takılmak bir opsiyondu Diğer opsiyon da çalışmaktı. Ben de çalışmayı tercih ettim. O dönemde TRT'de Uğur Dündar araştırmacı gazetecilik programları yapıyordu. Doğucu Meydan isimli. Okula geldi işte şeyler söyleşiler yaptı aramızdan dört kişiyi seçti ve öyle o gün bugündür hala mesleğe devam ediyorum. O zaman çok küçüktüm e, ama çok şanslıydım. Türkiye'nin bütün yüzünü biraz da zor yüzünü görme şansım oldu. İşte 19 yaşındayken eroin mafyasının içinde eroin alışverişi yapıp onun e, haberlerini yapıyordum ya da işte... İslan yapılan karabiberlerin peşinde koşuyorduk falan. Bir süre sonra başka şeylerin de haberlerini yapmak istedim. O zaman özel sektör başlamıştı. Günlük uzatmayayım. Yani günlük yo, habere yo, geçtik. Yok, uzat. Bunlar uzun da uzun benim çünkü. bilmediğim şeyleri de öğrenmiş oluyorum. Konuşmuşum. Ben kendi adıma ilk defa duyuyorum. Öyle mi? Evet. Ya yani benim için hodri meydan ve sonrasındaki programlar arenada geçirdiğim süre çok öğreticiydi. Yani çok genç yaştaydım ve mesela kimsesizler ve çocuk yurtlarında çekim yaptığımız zaman o zamanki yapımcımız röportaj yapıyordu. Röportaj yaptığı kız yurtta dayak yemişti ve benden sadece iki yaş küçüktü. 17 yaşındaydı. Dayak yediği için yurda devam edemiyordu ama gidebilecek bir ailesi de yoktu. Onun yaşadığı o çaresizlik iliklerimde hissetmek nedir? Hani böyle bir söz ata sözü var ya. Yani onu ben 17, 19 yaşındayken hani hakikaten o duyguyu iliklerimde hissetmiştim ya. Çünkü çok yaşımız aynıydı. Yani ben işte o gün çok o dönemde şikayet ediyorum ay sabahlara kadar çalışıyorum falan ay derdin bu olsun bak senden iki yaş küçüklerin yaşadığı sorunlar bu. Biraz Türkiye'nin o zor taraflarını birebir içinde yaşadım ee, ve çok genç yaşta yaşadım. Baş dememe bu sorunların altında ezilme o çaresizlik karşısında bir şey yapamama böyle bir içimde ukde kalmıştı altında e ezilme duygusu. Ya evet Böyle programda Aynen ya yani haberini yapıyorsunuz falan ama tatmin işte, etmiyor seni. Sonra ne oluyor o kıza? Hani Hı. evet haberi oldu tamam mesleki olarak biz bir şey yaptık ama sonra orası bir şey o noktada Şimdi mesleki e, olarak şey yapmıyor, bize öğretilen... Abilerimizin bize söyledikleri tamam ama o senin görevin değil ki senin görevin işte onun sorununu anlatmak falan falan. Evet öyle ama işte o kadar empati kurunca da onu da çok da içselleştiremedim. Öyle bir kaldı içimde o benim böyle lok gibi oturdu yüreğime. Sonra günlük habere geçtim. Ee, orada da biraz siyaset e, haberleri yaptım. İşte başbakan İstanbul'a geldiğinde takip ettim. Bosna'ya yolladılar. Orada biraz savaşı yaşadım. Savaş duygusunu hissettim falan... E, günlük haberde de şey iyi gördüm mesela. Sabahtan Cumhurbaşkanı'nı takip ediyorsunuz. Böyle son derece işte Çırağan Sarayı'nda bir şeyler, törenler, bilmem neler. Öğleden sonra su basan gece kondu da dizlerinize kadar suya giriyorsunuz. O çelişkileri gördüm. Yani evet Türkiye'nin zor bir tarafı var. Bir de başka bir tarafları daha var falan. Hani biraz daha genişledi bakış açım. Ama hala içimdeki o lok, lok devam ediyor. O, o enteresan bir şey yani. O her Kullanıcısı olan bir şey değil, işte ee, seni sen yapan bir özellik o tabii. Sonra artık bir gün böyle yaptığım haberleri ajandama yazardım. Üç senenin ajandasını koydum yan yana ve dedim ki hepsi hemen hemen aynı. Yani işte hep sel felaketlerinin bile bir rutini var işte. Ekmek zamlandı haberinin yapıldığı tarihler belli işte cezaevi baskınlarının yapıldığı tarihleri her şey hemen hemen afetlere kadar bile bir rutin var aslında yaşadığımız ve dönüp dolaşıp yani böyle bu hani fareler vardır ya hamstringler böyle dolaşıp hmm. şeyin hmm. içinde dönerler tekerleği öyle bir hayatımın olduğunu hissettim bu da değil deyip oradan da ayrıldım. Ee, o zaman meslekteki 8. yılım falandı 8-9. yıl ne yapacağım hakkında da en ufak bir fikrim yoktu çünkü o mesleğin içine doğmuş gibiydim 19 yaşında başka bir hayat tarzı bile bilmiyordum hani çıkınca fark ettim ki aa mevsimler değişiyormuş dışarıda İstanbul'da hakikaten tek mevsim yaşanmıyormuş çünkü ben hani sabah girip akşam çıkıyorum falan. Neyse ne yapayım ne yapayım bir dönem işte kendi merak ettiğim konularda çalıştım falan. Doğal Hayat Koruma Derneği'nden bir teklif geldi. İletişim konusunda destek arıyoruz gelir misin diye. Aa tabii koşarak gelirim dedim. Ve içimdeki o oturan lök biraz hafifledi. <gülüyor> Çünkü orada gördüm ki küçük küçük noktalarda çalışan çok böyle idealist insanlar var. Evet bütün sistem değişmiyor ama işte hep Taşlar benim... Taşlar oynatılmaya çalışılıyor. Aynen aynen. ya yani hayatıma umut ışığına yani o karanlık delik yani bir karanlık vardı o karanlığın içinde böyle küçücük bir iğne batıran ve oradan ışık hüzmesinin girmesini sağlayan ilk proje mesela Kardelen projesidir. Hmm. Sema Atay Kulakları Çınlasın Doğal Hayat Koruma Derneği'nin bitki bölümünde çalışıyordu. Pırıl pırıl genç bir bilim insanı e, benden de işte 3-4 yaş büyüktü Sema. Fakat yani böyle inanılmaz büyük bir idealizmle işte e, soğanlı bitkilerin Türkiye'de türünün tükendiğini aslında Türkiye'ye özel bitkiler olduğunu dünyanın hiçbir yerinde olmadığını fark eden e, İslam Üniversitesi'ndeki bilim adamlarının çalışmalarını takip eden biri. Ve o böyle o genç yaşına rağmen bayır Dumlu Göze köyüne e, çıkmıştı Antalya'nın tepelerinde bir köye e, orada köylülere köylü. E, çünkü doğadan soğanlı bitkileri toplayıp özellikle kardeleni yurt dışında çok para ettiği için yurt dışına yolluyorlardı köylüler onu, o projeden önce. O da türünün tükenmesine neden oluyordu. Sema hani oradaki köylülerin geçim kaynağına da zarar vermeden ne yapabiliriz diye düşünüp bahçelerinde kardelen yetiştirmeyi öğretip onlara hatta bir kooperatif kurmalarına yardımcı olup kardelenin yani kendi doğal ortamda dağda bayırdaki kardelene dokunmamalarına destek olarak bambaşka bir yaşam şekli geliştirmişti. O Gözedeki o şey proje benim hayatım için bir böyle umut ışığı yaktı. Sonra ama o kadar fazla e, televizyon ve işte o gazete dinamiğinden gelmiş biri olduğum için hani sabah karar verilir, akşam yapılır bizim sektörde. Fakat ben yapamadım onu e, STK dinamiği içinde. Hmm. Bir toplantı dört saat sürünce bir de gençsinde hani her şeyi de bildiğimi Enerjiden. de sanıyorum <gülüyor> enteresan bir şekilde. Evet, Şimdi bilmediğimi güzel, farkındayım. O, o başka bir dinamik. Evet işte öyle de bir bilmişlik falan ah, olunca. Ben nesiller arası diyaloğu onun için çok önemli buluyorum yani gençken bilebilseydim yaşlıyken yapabilseydim <gülüyor> i̇şte, lafı var ya aynen. sen tabii ki yaşlıyken kısmında değilsin yok, yok, ama <gülüyor> yani zaman geçtikçe o e, coşkunun diğeriyle birleşmesinden çok güzel sentezler çıktığına inanıyorum. Çok ben. Evet. çok çok kesinlikle. Sabre demedim ee, ve dedim ki yok yapamayacağım yani sabre edemiyorum hani ben karar alıp hadi hadi hadi hadi ee, biraz da hani o STK dinamiklerini falan da hiç genç olmanın verdiği o alınganlıklar şeyler hani psikolojik süreçleri yönetememe falan yok ben yani olamayacak. Ayrıldım ama ayrılırken kafamda o sırada e, o çalıştığım bir yıl boyunca işte Victor mesela İstanbul'a daha yeni gelmişti. Güneş'in e, Doğal Hayat Koruma Derneği'nde çalışıyordu güvenelken öyle çok şanslı bir döneminde çalıştım Doğal Hayat Koruma Derneği'nin. Şu anda sivil toplum kuruluşlarının ana damarları ana besin kaynakları olan insanlarla birebir dirsek temasım oldu. Ee, ...diğer sivil toplum kuruluşlarında da gördüm... ...onlarla yaptığımız işbirlikleri sayesinde... ...sonra düşündüm dedim ki... Yani ...ben yıllarca işte bu yüreğimdeki çaresizlikle yaşadım... ...aslında varmış uğraşan... evet ...bütün bütün sistem değişmiyor... ...Türkiye kurtulmuyor, dünya kurtulmuyor... ...ama yani küçücük bir köydeki bir değişim çok önemli... ...bir kişinin hayatındaki bir değişim çok önemli... ...bu kadar yıl gazetecilik yaptım... ...televizyonculuk, muhabirlik yaptım... hiç bir haberim yok benim bunlardan... Hiç olmazsa onların yaptıklarını paylaşmaktan alacağın keyif öbürlerinden çok daha evet, fazla olacak. kesinlikle yani hep kötüyü haber yap, hep skandallar, hep mafyalar, hep felaketler hiçbir yere vardırmıyor ki. Yani neye dikkatinizi verirseniz o büyür denir ya yani biz de yaptığımız haberlerle hep kötüye dikkat çeke çeke onu Ve büyütüyoruz. Ve toplumun daha çok morali bozuluyor. Kesinlikle bir çaresizlik o böyle büyüyor, bulaşıyor falan. Bunu ben bilmiyorsam hani bu kadar sene, diğer insanlar hani benim ablam nereden bilsin, annem nereden bilsin falan, etrafımdaki insanlar nereden bilsin, daha hani sade vatandaş nereden bilsin. O zaman ben bunun bir programını yapayım dedim. Ee, program önerisi hazırladım. NTV'din ilk kuruluş yılında da çalışmıştım zaten orada. NTV'ye götürdüm. Ve o, o zamanki... Yöneticimiz abimizi sundum Nur ona Tamam dedi dene dedi. Yalnız yani, bilmiyorum çok emin değilim 3 aydan daha fazla süre bu programın devam edebileceğini. O kadar çok sivil toplum kuruluşu bulamayabilirsin Türkiye'de dedi. Ya ben bulabileceğimi düşünüyorum ama bir deneyelim 3 ay 3 aydır ne fark eder dedi. Yıl kaç? Ee, 99. 7 yıl sürdü program. <gülüyor> Sayende tabii. Yok yani, tabii. Ben, araya yok. yani ben araya gireceğim tevazuunu anlıyorum ama kabul etmiyorum. <gülüyor> Çünkü ah. böyle şeylerde ilk defa başlayabilmek ben de 2001 yılında Açık Radyo'da başladığımda teklif götürüyorsun gelmiyor bile yani cevap bile vermiyor yani sivil toplumu birazdan konuşacağız o konudaki değişimleri. Yani o bir mücadele gerektiriyor. Evet, Sen onu öyle, e, beraber de çalıştığımız doğru, için doğru. ortak deneyimlerimiz de var. Doğru, ya diyorsun doğru. ki bak çok önemli evet. diyorsun ama diyor şimdi işim gücüm var evet, diyor. Yani evet. izrak bile etmiyor önemini. Evet. Ben küsüyordum bazen. ya, ya. Artık aynı sivil toplum kuruluşunu arıyorsun. Sizi program yapacağım 20 dakika şöyle böyle hafta sonu bakın çok güzel bir saatte yanı tabi tabi bizsiziz deyip artık yani genç ve evet. alıngandım diyorum ya. Ay niye beni aramıyorlar diye. Yani o farkında ona. değildi onun evet. çünkü önemini evet. idrak edememiş. Evet. Evet. Evet. Veya ona zaman ayıracak Hali de yok ama esas idraksizlik bence. Evet. Evet yani çünkü yapılan projeye o kadar odaklanıyorlar ki. Çünkü çok, çok kısıtlı kaynağı. O dönemde kaynaklar çok fazla kısıtlıydı. Hiçbir şey yoktu. Az insan, az zaman, az parayla çok bir şeyler yapılmaya çalışıyor. E, doğal olarak siz dışarıdan biri olarak gel bak ben senin programını yapacağım deyince Hani ne faydası olacak ee, Hani onu anlatmanın öneminin bile faydasını anlayacak kadar zamanı olmuyordu o dönemde çalışan gönüllülerin sivil toplum kuruluşların hakikaten o bir zor, çok zor çok değişik yıllarda o dönemler keyifli de bir taraftan 7 sene sürdü sonra ne oldu sonra e, sonra ben sıkıldım. <gülüyor> Şundan sıkıldım. Eee yani ilk sene ve ilk 3 4 5 yıl falan program yaptım. Herkesi çok iyi tanıyordum ve altına imza atabileceğim insanları ekrana çıkartabili çıkartıyordum. Çünkü hepsini tanıyorum. Yani alandaki insanlar hani İçim rahat olduğum insanlar evet bu hani Hülya ablayı haber yaptım evet hani ona duruyorsun. Evet. durabileceğim evet. insanlar fakat son senelere doğru 6. 7. yıllarda o kadar çok büyüdü ki her şey hmm. işler hmm. tamamen bir sektör haline geldi hmm. sivil toplum alanı. O sektör haline gelme kısmında ben kendi duygularımı yönetemedim şöyle yönetemedim. Ee, ...her çıkardığım insanı çok iyi tanıyamayacağımı hmm. anlamaya başladım. Ee, çok büyük bir kitle ve a, hani e, a, anlatabiliyor muyum? Tabii, çok tabii Projeler, tabii. çok büyük paralar konuşuluyor, ben çok büyük ekranlar. Ben acaba doğru bir şey mi yapıyorum? Aynen öyle. Ee, şimdi çok sektöre zarar vermek istemiyorum. Yani sivil Yo, toplum kuruluşlarına çok zarar vererek Ayzencim, konuşuyorum. Ayzen'cim bunu seninle hep konuşuyoruz. Biz burada... E, yaptığımız programın amacı artıları ve eksileri, zaten seninle bugün konuşmamızın nedeni de o. Yani yanlışları söylemezsek e, bunu e, ne kamuoyunu bilinçlendirebiliriz ne de yanlışı yaptığının farkında olmayanları bir faydamız sağlanabilir. Onun için senin gibi birikim olan bir kişinin bunu söylemekten tabii ki olumlu. Zaten sen hep olumlu bir kişisin ama yanlışı da gerektiğinde söylemek bizim görevimiz diye düşünüyorum. Doğru, çok doğru. Yani o sektör olması ve çok çok büyük paraların telaffuz ediliyor olması biraz daha o işte 10 yıl önce hani ilk bu işleri başladığımda programı yapmaya başladığım zamanki insanların duruşlarıyla Biraz, ya şuna benzetiyorum aynı Türk medyasının işte ben mesleğe ilk başladığımda 90 yılıydı. Ee, o zaman Hürriyet gazetesi bile küçücüktü. Yani Hürriyet gazetesinin kapısından girdiğiniz zaman en tepedeki insana kadar herkes birbirini tanırdı. Şimdi öyle bir şey mümkün değil. Benim çalıştığım kurum 13 yıldır çalıştığım kurum için de öyle. Bir şey büyüyünce e, kapsama alanı genişleyince... Bütün o birebir sıcak ilişkiler kayboluyor. Kaybolunca da biraz daha zemin şef, şey yapıyor, şeffaflaşmaktan öt, ziyade tam tersi böyle bir grileşmeye başlıyor. Yürüdüğünüz hattı tam göremiyorsunuz. En azından benim hissiyatım o oldu. Ben birilerinin programını yapıyorum ama ya hakikaten bu insan gerçekten ne yapıyor? Yani aslında yani bu işi, bu programı daha fazla yapmayacağım dememe tek bir olay. Hani bunlar birikti birikti son iki yıl içinde. Sektör çok büyüdü. Çok büyük paralar telaffuz edildi. İnsanların biraz daha acaba bu işi Eskisi kadar böyle gel, yürekten gel, gelerek değil de mecburiyetler yüzünden mi yaptıklarını hissetmeye başladım. Histi bunlar ama biraz o mesleki deformasyon da diyeyim hmm. bir arkadaşım gazeteci şey demişti. Ya ben bir insanın çoraplarına bakıp onun sahip olduğu <gülüyor> karakter özelliklerini anlamak istemiyorum. Bu mesleki bir hmm. lanet gibi. Gazeteci hmm. olunca muhabirlikte bir sürü insanla sen de burada yıllardır... Yapıyorsun Eminim şu stüdyonun kapısından girerken bile bir takım sinyalleri alıyorsun. Ben de son dönemlerinde programın onu hissetmeye başlamıştım ve rahatsız olmaya başlamıştım. Yani evet hepimiz para kazanmak için kendi işlerimizi yapıyoruz ama onun biraz dengeli gitmesi lazım. Biraz daha kar amacı gütmeyi biraz daha geriye de tutmak lazım. Biraz daha bu benim o zamanki görüşüm. Ne kadar doğru şu anda o senin doğrun. O benim o zamanki doğru. O zamanki doğru Şu evet. anda hiçbir fikrim yok. Yani şu an, <gülüyor> şu anda çok enteresan. Bir evet. Değişik bir insan evet, oldum güzel. ben yıllar, ha, şüper, yıllar içinde. Süper. Demek ki değişim hiçbir zaman bitmeyeceğinin çok güzel bir örneği. Yani şöyle bir şey ben e, Doğal Hayat Koruma Derneği'nde Viktor'la çalışırken en çok kavga eden insanlardan biriydim Viktor'la. Viktor buradan terk-i diyar edince en çok üzüldüğüm şey o oldu. Yani niye kavga ettim? Dönüp bakınca evet kendimce çok haklıydım. Ama kendimce haklıydım. Sonra aradan yıllar geçti. Sedat Kalem şu anda WWF Türkiye oldu Doğal Hayat Kurumu Derneği. Geçenlerde bir iş için beraberdik. Ee, onların yaptığı bir basın toplantısına katıldım. Dertleştik. Yani o zamanki kendi gençlik dönemlerimize. O, yani... Şu kadar yani dar bir açıdan yani o zamanki Ayze'nin bakış açısıyla ben haklıydım. Ama Viktor oradan daha geniş bir yerden bakıyordu. O, o çok daha haklıydı yani toplumun faydası için o daha haklıydı. Ama o da zaten ikinizin gerçeği sonuçta. Evet. Hiçbir zaman demin söylediğim gibi esas yapabileceğimiz değişim kendimizde. Sen o gün görebildiğin açıdan gördün. Viktor senden daha geniş açıdan gördüyse onu anlatmak da onun göreviydi. Aynen öyle. Ha, sen Aynen. o değişimi idrak edemediysen o senin kaybın. Yok ettim çok şey. Hayır ben yani burada <gülüyor> örnek olarak <gülüyor> söylüyorum. Zaten benim de son iki senedir sosyal girişimciliği radyoda işlemek istememin nedeni de aktivist çalışmaların toplumsal pozitif dönüşümünde faydası mutlaka var ama süreci kısaltmak ve alternatifleri çoğaltmak adına sosyal girişimciliğin gücünü biliyorsun. Ben de 10 sene önce seninle de paylaşarak Hı -hı. hatta Aşoka'nın ilk Hı -hı. tanıtım Hı -hı. filmini sen yapmıştın sağ olasın. Hiç unutmam mümkün değil. Ee, orada idrak ettiklerimi toplumun bir an önce görmesinde fayda var. Çünkü aynı kirlenme veya da Yanlış anlaşılma sosyal girişimcilikte olmaya başladı. Evet. Yani biz 10 evet. sene önce bunu anlatmaya çalışırken kimse hiçbir şey anlamıyordu. Evet. Senin tam da 90'lar için söylediğin Hı -hı. olay. Şimdi anlayanlar arttı ama benim göstermek istediğim açıda görülmeyen kısımlar var. O zaman dedim ki tamam tamam. Durumdan vazife çıkardım çözüm ortağı olarak sosyal girişimciliğin böyle bakılması lazım diye zaten biliyorsun hep e, radyo dışında çalışmalar yaparken bunu radyoda da gündeme getirmek istedim. Şimdi e, tabii seninle sohbet aldı başını gidiyor. E, son dört dakikamıza girdik. <gülüyor> Bunun bir hemen bu kadar da güzel akıcı olacağını açıkçası düşünmemiştim. Onun için sana e, son e, olarak şunu soruyorum. Gördüğün değişmemesi gereken e, amatör ruh olduğunu tahmin ediyorum peki geliştirilmesi gereken yönlerini sivil toplum alanında ve hatta sosyal girişimcilik özelinde bu bize bu konuda ne söylersin şeffaflık yani en temel ben hani 90'lı yıllarda İlk başladığım zaman da hep onun altını çizmeye çalışıyordum. Şeffaflıktan öte yapılacak hiçbir şey yok bu alanın genişlemesi için. Çünkü zaten zor günlerde yaşıyoruz hepimiz. Yani dünya zor bir dönemden geçiyor. Biz hepimizin kendi hayatlarında zorluk var. Güven çok önemli. İnsanlar arası, kurumlar arası güven çok önemli. Ve biraz... Herkes birbirinden şüphe eder oldu dünyada. O güven ilişkileri çok kolay sağlanamıyor artık. O yüzden o güvenlik sağlamanın tek yöntemi bence şeffaflık. Yani benim programı bırakma nedenim de oldu. O şeffaflığı hissedemediğim için bıraktım. Bir, birden daha net, net görüyordum bir resmi. Birden dumanlar oluşmaya başladı. O resimi görememeye başladım ve dumanlar oluştu ve Resmi görememeye başladığım an güvenimi yitirip programı bıraktım. Sonra başka belgeseller yaptım. E, ben bunu hissediyorsam ki bu kadar hani yüreğimin ta ortasında sivil toplum kuruluşlarının çok gerekli olduğunu hisseden yaşayan biriyim. E, ve bıraktıysam... E, bu kadar önceliği hayatında sivil toplum kuruluşları, gönüllülük, sosyal gelişimciler olmayan insanlar çok daha kolay bırakabilir. O yüzden o güveni sağlamanın tek yöntemi şeffaflık bence. Ee, o da işte paranın pulun hesabını Özellikle verebilmek. Özellikle olay para kısmında evet, çıkıyor e, değil mi? Evet. Biraz yaptıkları işin hesabını verebilmek. Biraz geri durabilmek. Ee, yani tek merkez, tek insan üzerinden gitmemesi işlerin ekip olabilmek. Hep ...beraber bir şey yaptım katılımcı demek, olması. katılımcı olabilmek aslında çok zor şeyler değil ama e, ne yazık ki yaşadığımız çağın zamanı nedir bilmiyorum ama uygulamada zor e, şeyler haline dönüşüyor. Bunlar olsa yeter de artar bile gibi geliyor. Son olarak sana gurma bebeği sorsam. Ay Soralım <gülüyor> ben. <gülüyor> Tabii yani bu neden Gurme bebeği? Son bir dakika çünkü o hatta bir dakika bile değil susuyorum. Son 40 saniyede sana gurmebebek.com niye var ve ne yapıyorsunuz diye sorayım. Beslenme çok önemli. Ben bunu rahmetli Viktor Ananiyans'la ilk 1998'de öğrendim. E, huzur içinde kalsın. Yaptıklarını ondan sonra dernekte tartışmamıza hemen hep destekledim. Ne yiyorsak o bedenimizi de ruhumuzu da o besliyor. Fakat... E, Anne olduktan sonra gördüm ki iki arkadaşımla beraber çok zor bir çağdayız. Ne yedireceğinizi şaşırıyorsunuz çocuklarınız. Onun içinde ne var, bunun içinde şu var, bu var. Biraz bildiklerimizi paylaşalım diğer annelerle ve bu bilgi paylaştıkça çoğalıyor ve değerleniyor, katmerleniyor. Öyle bir ruhla başladık ve çok keyif alıyoruz. Şimdi öyle devam ediyor. Ayaz Hanım çok keyifli bir sohbet oldu. Sağ olasın Ömer Şahin ve ben sana yolun açık gücün bol olsun diyoruz. Bir, bir, bir, bu program yetmedi gördüğün gibi. Yine başka bir programda buluşmak üzere. Sevgili Açık Radyo dinleyicileri yolunuz açık gücünüz bol olsun. Hoşçakalın.